Ve ertesi gün emirin sekreteri bir otomobille beni alıp kralın sarayına götürdü. Mahşeri bir deve kalabalığının her boydan bedevilerin, göçebe bir hayatın gerektirdiği her türden eşya satan, deve semerleri, abalar, halılar, su tulumları, gümüş kapmalı kılıçlar, çadırlar, pirinç cezveler ve benzeri, tellalların arasında güçlükle ilerleyerek el-mala pazarından ve sonra da daha geniş, sakin ve açık bir yoldan geçip, Sonunda kralın kaldığı kocaman malikaneye vardık. Evin önündeki geniş alanı çok sayıda eğerli develer doldurmuştu. Girişte silahlı muhafızlar, uşaklar volta atıyordu. Ucuz halılarla döşenmiş, sütunlu, geniş bir salonda beklemem istendi. Duvarlar boyunca haki renkli kumaşla kaplı geniş bir divan uzanıyordu. Pencereden yemyeşil yaprak kümeleriyle, Mekke'nin kıraç toprağında güçlükle bakımı yapılan bir bahçe görünüyordu. ''Siyahi bir uşak gelip, kral sizi bekliyor.'' dedi. Daha küçük, daha aydınlık ama yine de bir öncekini andıran bir salonda buldum kendimi. Bir yana bütünüyle bahçeye açılıyordu bu salonun. Döşeme, nadide İran halılarıyla kaplıydı. Bahçeye bakan geniş bir pencerenin önünde, bir divanda bağdaş kurup oturan kral, döşemede ayaklarının dibinde oturan bir sekretere bir şeyler dikte ettiriyordu. Ben girdiğim zaman kral kalktı, kollarını açarak, Ehlen ve sehlen, dedi. Arapların kullandığı bu çok eski ve sıcak ifade, ehlinizin, yakınlarınızın arasındasınız. Artık düz ve emin bir zeminde yürüyebilirsiniz anlamına geliyordu. İbni Suud'un boyunun yüksekliği karşısında, şaşkınlık içinde bir süre öyle baka kalmış olabilirim. Necit geleneğine göre, bu geleneği öğrenmiştim artık. Hafifçe burnunun ucundan ve alnından öptüğüm zaman, altı kademlik boyuma rağmen, ''Benim parmaklarımın üzerinde yükselmem, kralınsa alnını bana doğru uzatması gerekmişti.'' Sonra beni de yanına çekerek divana otururken, sekreterinden yana özür belirteci bir hareketle, ''Sadece bir dakika.'' diye sekreterin yazdığı mektubu göstererek, ''Neredeyse bitmek üzere.'' dedi. Telaşsız bir tavırla bir yandan dikteye devam ederken, bir yandan da benimle konuşuyor, bu iki işi birbirine karıştırmıyordu. Birkaç nezaket cümlesinden sonra ona bir tanıtma mektubu uzattım. Mektubu okudu, bu tabii onun için bir üçüncü iş demekti. Sonra dikte işine de bana yönelttiği, genellikle sağlığımla ilgili soruşturmaya da ara vermeksizin kahve getirmelerini istedi. Bu süre içinde onu daha yakından izlemek fırsatını buldum. Yapısı öylesine ölçülüydü ki, en azından altı buçuk kadem olmasına rağmen boyunun uzunluğu ancak ayağa kalkınca göze çarpıyordu. Yüzü tepede altın işlemeli bir igalle bağlı, kırmızı-beyaz ekoseli, küfiyeyle çevrelenmişti. Sakalı ve bıyığı, Necit geleneğine uygun olarak alnı geniş, burnu keskin hatlı ve kemerliydi. Pek de yumuşak ve güçsüz görünmeyen ağzı, insanda yine de biraz kadınsı bir izlenim bırakıyordu. Konuşurken sözcükler ağzından olağanüstü bir canlılıkla dökülüyor, dinlerken içsel bir yalnızlığa gömülmüşçesine yüzünü bir çeşit hüzün kaplıyordu sanki. Böyle bir izlenimi uyandırması, göz oyuklarının fazlasıyla çukur olmasından ileri geliyordu belki de. Yüzünün soylu güzelliği, üzerinde hafif beyaz bir perde fark edilen sol gözünün bulanık ifadesiyle hafifçe gölgeleniyordu. İleride birçoklarının doğuştan sandığı, ya da doğal nedenlere bağladığı bu sakatlığın hikayesini öğrenecektim. Gerçekte trajik koşullar altında meydana gelen bir sakatlanmaydı bu. Yıllar önce kadınlarından biri rakip i̇bn Reşid kabilesinin kışkırtmasıyla kralın buhur kasesine, Necid'de törensel toplantılarda kullanılan tunç bir kaseydi bu, besbelli öldürmek niyetiyle zehir koymuştu. Her zamanki gibi buhur kasesi konuklar arasında dolaştırılmadan önce krala sunuldu. Kral, daha ilk soluğu alır almaz, buhurun içinde yabancı bir şeyin varlığını fark etti ve kaseyi derhal yere fırlattı. Uyanıklığı hayatını kurtarmıştı ama sol gözü sakatlanmış, kısmen kör olmuştu. Ne var ki, onun durumundaki pek çok kimsenin tereddütsüz yapacağı şeyi o yapmamış, hain kadını cezalandırmak yerine affetmeyi tercih etmişti. Kadının İbni Reşit Oyma ile akrabalığı bulunan ailesinin elinde, alt edilmez kışkırtmaların kurbanı olduğuna inanıyordu. Kadını boşamakla yetinmiş, altınlarla, değerli hediyelerle birlikte hayldeki evine göndermişti. Bu ilk ziyaretten sonra kral beni her gün yanına çağırır oldu. Bir sabah kralın yanına ülkenin iç kısımlarını gezmek üzere izin istemek niyetiyle gittim. Söz konusu izinin verileceğinden pek de ümitli değildim. Çünkü kral genel olarak yabancıların necdi gezmesine müsaade etmiyordu. Bununla birlikte Tam ben bu isteğimden vazgeçmek üzereyken kral açığa vurulmamış düşüncelerimi okuyormuşçasına bana kısa, sert bir bakış yönelterek gülümsedi ve bizimle Necde gelip Riyad'da birkaç ay kalmak istemez miydin Muhammed? Öylece şaşırıp kaldım. Orada başkaları da vardı. Bir yabancıya yapılan bu beklenmedik davet. Doğrusu işitilmiş şey değildi o güne kadar. Gelecek ay benimle gelmeni isterdim. Otomobille gideriz. Derin bir soluk alarak ''Allah uzun ömürler versin size ya imam.'' diye cevap verdim. Bunun bana ne yararı olur? Otomobille uçarcasına gidip çölde birkaç kum tepesinde ve belki de ufkun oralarda gölgede konaklayan insanların dışında, ülkenizin başka hiçbir yanını görmeden beş altı gün içinde Mekke'den Riyada varmanın benim için ne anlamı olabilir? Eğer sizce bir mahzuru yoksa derim ki benim için bir hecin devesi sizin bütün otomobillerinizden daha iyidir.'' İbn-i Suud kahkahayla güldü. Galiba kafanıza benim bedevilerin gözlerini araştırmayı koydunuz siz. Fakat uyarmadı demeyin sonra. Bedeviler ters insanlardır. Hoyrat bir çöl ülkesidir benim Necid. Devenin semeri ise sert gelecektir size. Yiyecek sıkıntısı da cabası. Pirinç ve hurmadan ve bazen de etten başka bir şey bulamayacaksınız. Fakat dediğiniz gibi olsun. Kafanıza koymuşsunuz bir kere. Deveyle gidin bakalım. Hem halkımı tanımanı sizin için fena da olmaz hani. Yoksuldurlar. Hemen hiçbir şeyleri yoktur. Hiçbir şey bilmezler. Ama kalpleri imanla doludur. Ve böylece birkaç hafta sonra kralın tahsis ettiği hecin develeriyle, gerekli erzak, bir çadır ve bir rehberle birlikte, dolambaçlı bir yol izleyerek, ancak iki ay sonra varacağım Riyad'a doğru yola çıktım. Arabistan içlerine doğru bu benim ilk seferimdi daha birçok sefer izleyecekti bunu. Ve kralın yıldırıcı sözlerine konu olan o ilk birkaç aylık yolculuğa yıllarca süren yolculuklar eklendi. Yollarda geçip giden yıllar. Sadece Riyad yolunda değil, Arabistan'ın her köşesine uzanan yollarda ve deve semeri de pek sert değildi artık. Allah Abdulaziz'in ömrünü artırsın diyor yaşlı, sert yüzlü adam. O bedevileri sever. Bedeviler de onu. ''Niçin sevmesinler ki?'' diyorum kendi kendime. İbni Suud yönetiminin en göze çarpan yanı, Necit Bedevilerine karşı gösterdiği ele açıklık değil mi? Pek beğenilecek yanı da yoktu bu ele açıklığın aslında. Çünkü kralın kabile reisleriyle onlara bağlı olanlar arasında dağıttığı düzenli parasal armağanlar, onları bu cömertliğe öylesine bağımlı bir hale getirmişti ki, adamlar sonunda kendi çabalarıyla hayat şartlarını düzeltmek güdülerini büsbütün kaybetmeye başlamışlar giderek cahil ve uyuşuk kalmaya razı iyan ile geçinen düşkün insanlar olup çıkmışlardı ben yaşlı adamla konuşurken zeyt sabırsız görünüyor önümüzde uzun bir yolun bulunduğunu hatıralara gömülüp gitmenin develerin adımlarını hızlandırmayacağını anlatırcasına gözlerini benden ayırmıyor sonunda ayrılıyoruz Şanmar bedevileri doğuya doğru yola koyulup, çok geçmeden kum tepelerinin ardında gözden kayboluyorlar. Bulunduğumuz yerden, onlardan birinin tıpkı hayvanını şevke getirmek ve yolculuğun tek düzeliğini bozmak isteyen bir deve sürücüsünün yaptığı gibi, tutturduğu yanık göçebe türküsünü işitebiliyoruz. Ve Zeytleven uzaklardaki Teyma'ya doğru batı yönünde yeniden yola koyulurken, ses yavaş yavaş sönüp gidiyor Ve yeniden sessizlik kaplıyor ortalığı. ''Hey, şuraya bak!'' diye bozuyor sessizliği Zeydinin sesi. Bir yaban tavşanı. Gözlerimi çalı yığını içinden fırlayan kurşuni tüylü kürk yumağına çevirirken, Zeyd, eğer başına asılı ağaç topuzunu kaparak deveden aşağı atlıyor. Tavşanın peşinden zıplarken, topuzlu değneği başının üstünde döndürüyor. Fırlattı fırlatacak, fakat tam fırlatmak üzereyken, ayağ bir hamt çalısının köküne takılıyor ve yüz üstü boylu boyunca uzanıyor yere ve tavşan gözden kayboluyor. Zeyt öfkeyle elindeki topuzlu değneği süzerek toplanırken "Nefis bir akşam yemeğinden olduk." diye basıyorum kahkâyı. "Ama üzülme Zeyt. Demek ki bu tavşan bizim kısmetimiz değilmiş." "Hayır değilmiş." diyor biraz dalgın. Yüzünde bir ızdırap ifadesiyle toparladığını görüyorum. Bir yerini mi incittin Zeyt? Yok, pek bir şey yok. Ayak bileğim burkuldu sadece. Birazdan geçer. Fakat birazdan geçmiyor. E yerin üzerinde bir saat daha geçiyor. Zeyd'in yüzünde beliren ter damlacıklarını görebiliyorum ve ayağına baktığımda bileğinin feci şekilde şiştiğini görüyorum. Böyle devam etmenin bir yararı yok Zeyt. Burada konaklayalım. Bir gecelik dinlenme sana iyi gelecektir. Zeyt bütün gece acılar içinde rahatsız görünüyor. Şafaktan çok önce uyanıyor ve telaşlı bir hareketle beni rahatsız uykumdan uyandırıyor. Develerden sadece birini görüyorum diyor ve çevreye baktığımızda anlıyoruz ki develerden biri Zeyd'inki kaybolmuş gerçekten. Zeyt kaybolan deveyi aramak için benimkine binmek istiyor. Fakat burkulan ayağı yürümek, deveye binmek şöyle dursun ayakta durmasına bile imkan vermiyor. Sen kal Zeyt, ben bakayım, diyorum. Kendi izlerimi takip ederek geri dönmem zor olmayacaktır. Ve şafak sökerken, kum vadisinin içlerine doğru açılarak, tepelerin ardında kaybolan yitik devenin ayak izlerini izliye izliye ilerliyorum. Bir saat boyunca gidiyorum. Sonra bir saat daha, sonra bir saat daha. Başıboş hayvanın bıraktığı izler, sanki önceden bildiği bir yolu izlemişçesine sürüp gidiyor. Kısa bir mola için deveden inip, Birkaç hurma yiyerek, eğere asılı küçük su tulumundan su içtiğim zaman, kuşluk vakti iyiden iyiye ilerlemişti. Güneş tepeye doğru yükseliyor ama nedense o kadar parlak değil. Bu mevsim için olağan olmayan boz renkli bulutlar, öyle asılı duruyorlar göğün altında. Bulanık, ağır, tuhaf bir hava kaplıyor çölü ve kum tepelerinin silüetlerini olağan yumuşaklıklarının da ötesinde eritip yumuşatıyor.